Polyanna Sevgili dinleyiciler Şimdi sizlere Polyanna adlı sürekli oyunumuzun 12. bölümünü sunuyoruz Mr. Pendleton'ın Harrington konağına gelişinden bir gün sonra... ...Miss Polly, Pollyanna'yı New York'tan gelecek mütehassısın ziyaretini hazırlamaya girişmişti. Savallı kadıncağız bunu Pollyanna'ya nasıl anlatacağını bilemiyordu. Pollyanna yavrum... ...Doktor Warren'dan başka bir doktorun da seni görmesini istiyoruz... ...daha çabuk iyileşebilmen için... ...başka bir doktor bize daha yararlı şeyler söyleyebilir diye düşündüm. Doktor Çıltın! Ah teyzeciğim! Doktor Çıltın'ın gelmesini ne kadar isterdim... ...hep istiyordum ama... ...sizi kış bahçesinde o gördü diye gelmesini istemezsiniz sandım. Onun için bir şey söyleyemedim. Ama şimdi onu istiyorsunuz diye öyle sevindim ki. Yok yavrum, Doktor Çıltın demek istememiştim. Yani bir doktor bu da... New York'tan senin hastalığından çok iyi anlayan biri gelecek olan. Doktor Chilton'ın yarısı kadar bile bilemez. Ah, bilir yavrum eminim. Ama teyzeciğim Mr. Pendleton'ın kırık bacağını Doktor Chilton iyi etti. Eğer sizce bir farkı yoksa ben onun gelmesini isterim. Fark var Pollyanna. hem de çok <gülüyor> var. Senin için elimden gelen her şeyi yaparım. Ama şimdi söyleyemeyeceğim birçok sebepten ötürü bu vakka için onu çağıramayacağım. ...sonra inan bana, yarın New York'tan gelecek olan o büyük doktor kadar senin derdinden anlayamaz. Eğer Doktor Çıltan'ı seviyorsanız... Ne? Ne dedim Poliana? Yani, eğer Doktor Çıltan'ı seviyordu, öbürünü sevmiyorsanız... ...bu öbürünü yapıcı ifadeye çok teşhis eder demek istiyorum. Ben Doktor Çıltan'ı çok seviyorum. Çok üzgünüm Poliana, fakat bırak da bu sefer ben karar vereyim. Zaten daha önce de ben kararlaştırmıştım. New York'lu doktor yarın geliyor. Desi gün Doktor Mid çıka geldi. Uzun boylu, geniş omuzlu, müşfik bakışlı, gülümsemesi bol olan bir adamdı bu. Polianla onu görünce sevmişti. Bu hissini de saklamadı. Biliyor musunuz? Sizi çok sevdim Doktor Mid. Benim doktoruma çok benziyorsunuz da ondan galiba. <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Demek doktor Warren'le benzer yanımız var öyle mi? Hayır efendim benim doktorum o değil. Hı. Mr. Warren teyzemin doktorudur. Benim doktorum Mr. Chilton'dur. Neyse, neyse. Beni sevdiğinize memnun oldum Pollyanna. Ben de sizi çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Sizden önce hep doktor Chilton'un gelmesini istemiştim ama Polly teyzem sizin ondan daha iyi anlayacağınızı söyledi. Eğer doğruysa buna sevinirim. Doğru mu? Ee, buna ancak zaman gösterir küçük kız. Polyana'nın bir anda gerçeği öğrenip bütün ümidini yitirmesine küçük kedisi Fluffy sebep olmuştu. Eğer o Polyana'nın kapalı duran kapısına burnunu pençesini dayayıp itmemiş olsaydı... ...kapı sessizce açılıp bir karıştan fazla aralanmış olmayacaktı. Bu arada sofada doktor meyit... ...hemşire Miss Hunt ve Miss Harrington durmuş... ...Polyanna'nın durumunu konuşuyorlardı. Metin olmanızı rica edeceğim Miss Harrington. Yazık ki... ...size bunu bildirmek zorundayım. Kanaatime göre... ...Polyanna'nın... ...bir daha ayağa kalkması imkansız. Yok. Hayır. Hayır olamaz bu doktor. Olamaz bu. Yani çocuk artık hiç yürüyemeyecek öyle mi? Evet Miss Harrington. Bunu size açıklamak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Politeyze. <gülüyor> ne var? Çocuğa bir şey mi oldu? <gülüyor> Aman tanrım konuşulanları duydu galiba. Duydu mu? Ah. Eh, Miss Harrington bayıldı. Yardım edin hemşire yardım edin. Tutun kolundan lütfen. Miss Polly'nin yardımına ben koşup... ...hemşireyi Pollyanna'nın yanına göndermiştim. Doktor Mide'in kollarında... ...baygın yatan kadıncağızı ayıltmaya çalışırken... ...içeriden küçük kızı boşuna oyalamaya çabalayan... ...hemşirenin söyledikleri geliyordu kulağıma. Bu, öyle kritik bir anda ki... Müsah lütfen, lütfen, teyzemi görmek istiyorum. Hemen şimdi çağırın onu bana, ne olur? Şimdi şu anda gelemez yavrum. Biraz sonra, az sonra gelir. Ne var, ne oldu? İstediğini ben yapamaz Hayır, hayır, hayır. Ben onun ne dediğini anlamak istiyorum. Biraz önce söylediklerini... Siz de duydunuz mu bilmiyorum. Poli denize mi istiyorum ben. Bir şey dedi demeyin. Bana bunun gerçek olmadığını söylemesini istiyorum. Gerçek olmadığını. Ağlama Poli ana ağlama. Ne duydunuz anlayamıyorum. Üzü. Üzü. Bilecek bir şey yok şekerim. Bir şey yok inan bana. Onu siz de duydunuz mu Mishan? Siz de duydunuz. Demek doğruymuş ama olamaz. Olamaz. Bir daha hiç yürüyemeyeceğimi söyleyemezsin oh, Hadi yavrum hadi yapayım. Böyle harap etmeyin kendinizi Doktor belki anlamamıştır Aldanmıştır bu, bu gibi şeyler çok olur Olmaz mı Ama, Ama Poli teyzem o anlar demiş Benimki gibi kırık bacaklardan Herkesten çok o anlarmış Evet, evet biliyorum canım biliyorum ama Bazen her doktor yanılabilir Ne de olsa insanız Şimdi bunu düşünme artık. Hadi ama, yardım, hadi düşünme. Ama nasıl düşünmeyeyim? Bundan başka düşünecek mi var? O Miss Hunt. ben artık okula nasıl giderim? Mr. Pendleton'ı, Mrs. Snow'ı, diğer dostlarımı nasıl gidip görürüm? Israplı gününü yaşıyordum Yavrucak bu şekilde daha bir süre konuştu durdu Sonra yavaş yavaş sesi kesildi Benim yanına gitmeye cesaretim yoktu Oda kapısının dışında kıvranıp duruyordum Az sonra dışarı çıkan hemşire Verdiği ilaçla onu uyuttuğunu söyledi Çok geçmeden bütün kasaba halkı New Yorklu büyük doktorun Onun bir daha yürüyemeyeceğini söylediğini duymuştu Mutfaklarda, oturma odalarında, arka bahçelerde, sokakta, parkta hep bundan söz ediliyor. Açıkça ağlanıyordu. Pollyanna'nın dostlarının hepsinde aynı düşünce belirmiş olmalı ki konağa bir ziyaretçi akınıdır başlamıştı. Kimi gelip 5-10 dakika diken üstünde oturuyor, kimi avluda merdivenlerin başında duruyor. Kadınlar çantalarını, erkeklerse şapkalarını ellerinde evirip çeviriyorlardı. Kimi Pollyanna'ya bir kitap... Kimi bir demet çiçek... Kimisi de iştah açacak değişik yiyecekler getiriyordu beraberinde. İlk gelen Mr. Pendleton'dı. Yıldırım çarpmışa döndüm Miss Harrington. Acaba... Ee... Acaba bir şey yapılamaz mı? Bir şeyler yapıyoruz tabi. Doktor Mead evet. bir takım tedavi usulleri tavsiye etti. Evet. Faydası dokunabilecek ilaçlar verdi. Evet. Doktor Warren de onları harf harfine tatbik ediyor. Sen. Fakat Doktor Mead'in hiç ümidi yok Mr. Pendleton. Ya. Yazık. Ya. E, Pollyanna'ya bir haberim var Miss Harrington. Lütfen söyleyin ona kimi behne gidip gördüm. Onu evlat edinmek için de gereken bütün muameleleri yaptırmaya başladım. Bundan sonra o benim oğlum olacak. Küçük dostumun bunu duyarsa sevineceğini umuyorum. Lütfen unutmayın, söyleyin ona olacağını. Kimi beni evlat mı edineceksiniz Mr. Pendleton? Evet efendim. Pollyanna bunun sebebini anlar. <Gülüyor> Bu haberi onu sevineceğini sandığımız söylerseniz çok memnun olurum. Söylersiniz değil mi? Tabii Mesela tabii. Ertan. Tabii tabii Mr. Pendleton tabii. Teşekkür ederim efendim. Çok oh. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Rica ederim. Poli bu havalisi Polyanna'ya vermek üzere olasına girdiği zaman... ...ben de ona portakal suyu getiriyordum. Miss Poli'nin duyduğu şeyden ötürü... ...sersemleşmiş gibi bir hali vardı. Belli ki duyduğuna hala inanamıyordu. Polyanna... Mr. Pendleton'un sana bir haberi var yavrucu Biraz önce kendisi seni sormaya geldi Jimmy Bean'i evlat olarak yanına alıyormuş ne? Bunun için kanuni işlemlerin yapılmasına başlanmış bile <gülüyor> Duyarsa sevineceğini umuyordu senin Ne diyorsunuz? Bu habere sevinmek az bile <gülüyor> Ah polisiz. Siz de biliyorsunuz ya. Jimmy'ye bir yer bulmayı ne kadar istiyordum. Üstelik orası çok güzel bir yer. Nancy, Nancy duydun mu? <gülüyor> duydun mu? Pendleton Jimmy'yi evlat ediniyormuş. Evet canım. <gülüyor> buna ne kadar sevindim bilemezsin. Ben de ben de canım Pendleton artık bundan sonra evinde senin de bir çocuğun varlığı bulunacak. Ne bulunacak? çocuğun varlığı. Bir zamanlar Mr. Pendleton bana bir evi yuva yapan kadının kalbiyle bir çocuğun varlığıdır demişti. Şimdi onu buldu artık. Anlıyorum yavrum. Doktor Chilton da bir yuvvasının aynı şeylerin gerekli olduğunu söylüyor. Pollyanna, sen bunu nereden biliyorsun? Kendi söyledi teyzeciğim. Sadece odalar içinde ama bir yuvada oturmadığını söylediği vakit anlatmıştı bunu bana. Sonra? Sonra ben de ona, öyleyse bunu neden bulmadınız dedim. Polyan mı? <gülüyor> ne yapayım dedim işte. Öyle dertli bir hali vardı ki zavallı. Bir ne dedi? Bir zaman bir şey demedi. Sonra çok hafif bir sesle... ...sadece istemekle olmuyor ki diye cevap verdi. Ama bunu gerçekten çok istiyor biliyorum. İnşallah bulurum. İyi ama sen bunu nereden bilebilirsin yavrum? Biliyorum. Çünkü bir gün bana... ...daha başka bir şey söylemişti de... ...yine çok alçak bir sesle konuşuyordu ama ben duydum. Bir tek kadının kalbini, varlığını kazanabilirse... ...dünyaları feda edeceğini söylüyordu. Ama... ...Pori teyze... ...ne oldunuz? Deniz var? Hiç, hiç yavrum. Şu kristal parçalarının yerini değiştireyim dedim. Güneş artık bu yandan geliyor da... Herkesi sevindirmesini bilen Pollyanna'yı şimdi dostları sevindirmek için yarışa gelişmişlerdi adeta. Onu ziyarete gelen çeşit çeşit insan Miss Harrington'a hep küçük kızı sevindirecek mesajlar bırakıp gidiyorlardı. Zavallı kadıncağız alt katla üst kat arasında mekik dokumaktan harap olmuştu. Büyük bir sabırla canını dışına takıyor kendisine her söyleneni Pollyanna'ya iletmekte kusur etmiyordu büyük bir keder içindeki küçük kızın kendisine gönderilen haberlerle zaman zaman büyük bir sevince kapılması Miss Polly'yi bayağı teselli ediyordu. Bir gün Mill Snow gelerek onu tanıdıklarına ne kadar memnun olduklarını söyledi. Eğer Pollyanna bunu bilirse belki o da bizi tanıdığı için biraz sevinir diyordu. Bir gün kasabanın en dertli kadını diye bilinen Mrs. Benton çıka geldi. Her zaman siyahlar giyen budul kadın bu kez boynuna bir mavi eşarp bağlamıştı. Gözleri yaşlıydı. Olaya ne kadar üzüldüğünü anlattıktan sonra Miss Polly'e boynundaki eşarpı gösterip lütfen artık mavi bir eşarp taktığımı Polly söyler misiniz diyordu. Kızcağız çoktandır bana renkli bir şey taktırmaya çalışıyordu. Şimdi bunu taktığımı duyarsa sevineceğini ümit ediyorum. İşte böyle şimdi her şey tersine dönmüştü. Artık başkaları mutluluk oyununu oynamak için Polyanna'ya geliyordu. Polyanna adlı sürekli oyunumuzun 12. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte 13. bölüm.